1612 numaralı konu Hazreti Peygamber'in torunları Hazreti Hasan'la Hüseyin'e dua etmeleri evet Hazreti Peygamber torunları Hasan'la Hüseyin'e şöyle dua etmişlerdir Ey Rabbim ben bunları severim onları sen de sev bunları sevenler beni sevmiş sayılırlar